İslam'a davet mektupları. İnsanlar Hudeybiye anlaşmasından sonra İslam'a hızla girmeye başlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların tamamına peygamber olarak gönderilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle komşu ülkelerin krallarına elçiler göndererek onları İslam'a davet etmeye karar verdi. Bir gün onlara birer mektup yazdı ve arkadaşları ona Ya Resulullah onlar kendilerine açık mektup gelirse okumazlar dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde Muhammedur Resulullah yazılı bir yüzük yaptırdı. Mektupları kapatarak bu yüzükle de mühürledi. O zamanki bütün krallara mektup yazmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların tabiatını biliyordu. O biliyordu ki insanları yakın bir yere gönderirse razı olup giderler, uzak bir yere gönderirse bundan hoşlanmazlar ve oraya gitmek istemezlerdi. Arkadaşlarını toplayarak onlara şöyle dedi. Ey insanlar! Allah beni bütün insanlığa bir rahmet olarak gönderdi. Emirlerimi yerine getirin ki Allah size rahmet etsin. İsa aleyhisselamın havarileri gibi bana isyan etmeyiniz. Arkadaşları cevaben İsa aleyhisselamın havarileri nasıl ona isyan ettiler diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. O aynı benim sizi topladığım gibi havarilerini topladı. Onları yakın yerlere gönderince kabul ettiler. Fakat uzak yerlere göndermek isteyince kabul etmeyip ayak direttiler. Bunun üzerine İsa aleyhisselam onları Rabbine şikayet etti. Ertesi sabah uyandıklarında hepsi gönderilmek istendikleri memleketin dilini konuşuyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları ona hiçbir şekilde ihtilaf etmediler. Havarilerin yaptığını yapmadıkları gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gönderirse göndersin gidebileceklerini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dihyetül Kelbi'yi elinde onu İslam'a davet eden bir mektupla Rum kaiserine gönderdi. Hazreti Dihye Şam'a varınca doğru kralın sarayına gitti. Onunla görüşmek istedi. Huzuruna girmesine izin verilince saraydakiler ona sıkı sıkıya tembih ettiler. Kralı gördüğünde onun huzurunda yere kapan ''O sana izin vermedikçe kafanı kaldırma.'' dediler. Hazreti Dehye, ''Ben kesinlikle böyle bir şey yapmam. Allah'tan başkasına secde etmem.'' dedi. O zaman şöyle dediler, ''O zaman senin mektubunu almaz.'' Dehye kafası dik, kralın huzuruna girdi. Ona secde etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu verdi. Kral, kendisine secde etmeyen bu adama hayretle baktı. Verdiği mektubu aldı, tercümanını çağırarak okuttu. Onu İslam'a davet ediyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kim ve nasıl bir insan olduğunu öğrenmek isteyerek adamlarına emretti. ''Onun kavminden bir adam bulabilirseniz getirin, bu adamı soralım.'' dedi. Adamları Şam çarşılarında aramaya başladılar. Gazze çarşısında alışveriş için gelen Ebu Süfyan'ı buldular. Ebu Süfyan ve arkadaşlarını alarak kralın sarayına getirdiler. Ebu Süfyan kralın huzuruna girdi. Kral tacine giyerek oturmuş, çevresinde ise ülkenin ileri gelen adamları vardı. Tercümanları vasıtasıyla sordu, kim soy bakımından peygamber olduğunu iddia eden adama daha yakındır? Ebu Süfyan öne çıkarak ben daha yakınım dedi. Kayser sordu, bu adamın soyu niçedir, nasıldır? Cevap, o iyi bir soydan gelmektedir şeklinde oldu. Bunun üzerine, ondan önce sizden herhangi bir kişi böyle bir iddiada bulundu mu diye sorulunca da hayır dedi. Bu sözü söylemeden önce hiç onun yalan söylediğine rastladınız mı diye sorulunca yine hayır dedi. Akli dengesi yerinde midir diye sorulunca ise akıl ve görüş olarak hiçbir kimse onu ayıplayamaz cevabını verdi. Bunun üzerine ona halkın ileri gelenleri mi uyuyor yoksa zayıfları mı uyuyor diye sorulunca Ebu Süfyan zayıfları dedi. Taraftarları çoğalıyor mu, azalıyor mu sorusu üzerine çoğalıyor cevabını aldı. Verdiği sözden caydı hiç oldu mu diye sorulunca da hayır cevabını aldı. Onunla savaştınız mı dedi. Evet denince savaşlarınız nasıl oldu diye sordu. Ebu Süfyan bazan biz onu yendik, bazan o bizi yendi dedi. Peki size neyi emrediyor diye sorunca da tek olan Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şey ortak koşmamamızı, babalarımızın ibadet ettiği tanrılardan uzaklaşmamızı, namaz kılmamızı, sadaka vermemizi, verdiğimiz sözde durmamızı, emanetlere ihanet etmememizi emrediyor. Ebu Sufyan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemesine rağmen yalan söylememişti. Çünkü yanındaki arkadaşları Muhammed'i tanıyorlardı. Onun yalan söylediğini anlamalarından korkmuştu. Kaiser ona şöyle dedi. O gerçek bir peygamberdir. Ben onun ortaya çıkacağını biliyordum. Fakat... ''Sizin aranızdan çıkacağını tahmin etmiyordum. Eğer onun yanında olsaydım, ayaklarını yıkardım.'' dedi. Ebu Züfyan ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Ebu Züfyan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şerefinin bu derece yüce olduğuna çok şaşırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İran kaiserine de bir mektup yazmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Resulü Muhammed'den İran'ın büyük İsra'ya. Selam Allah'ın hidayetine erenlerin, ona ve Resulüne inananların, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun diye başlıyordu. Seni Allah'a davet ediyorum. Ben bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim. Diri olanları uyandırır, kafirlere gerekli olan sözü söylerim. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bana itaat etmezsen, Milletinin günahı da senin üzerine olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mektubu da Abdullah bin Huzafe'ye verdi. Onu Kisra'ya götürmesini emretti. Hazreti Abdullah yola çıkarak İran'a Kisra'nın sarayına gitti görüşmek istediğini bildirdi. Kisra'nın huzuruna girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu krala verdi. Kisra mektubu okumaya başladı. Mektubu Allah'ın Resulü Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya diye başladığını görünce sinirlenerek ayağa kalktı. Çünkü Hazreti Muhammed mektuba önce kendi adını yazmıştı. Mektubu parçaladı Abdullah bin Hüzafe oradan ayrılarak geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince... ...Kisra'nın mektubu parçaladığını haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Allah onun krallığını parçalasın diye dua etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz sustu, şöyle dedi. Müslümanlardan bir grubun onun Beyaz Sarayı'ndaki hazinelerini aldığını görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemişti. Hazreti Ömer bin Hattab zamanında Müslümanlar İran'ı fethetmişlerdi. Saad bin Ebi Vakkas... İran şehirlerine girerek Kisra'nın Beyaz Sarayı'ndaki hazinelerine el koymuştu. Müzik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye de Amr bin Ümeyye ile bir mektup gönderdi. Amr daha önce Habeşistan'a hicret eden Necaşi'nin kendilerine ikram edip huzuruna aldığı Müslümanlardan birisiydi. Necaşi, mektubu alarak öpüp başına koydu. Hürmet olsun diye tahtından aşağı indi. Müslüman olarak kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluh. dedi. Necaşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup yazarak... Elçiyle geri gönderdi. Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi'den. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ey Allah'ın Resulü. Ondan başka ilah yoktur. O bizi İslam'a ulaştırmıştır. Mektubunuz bana geldi ey Allah'ın Resulü. Daha önce amcanın oğlu Cafer ve arkadaşları yanımızda kalmıştı. Ben şehadet ederim ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin. Sana inanıyor ve alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mısır'a Kıptilerin kralı Mukavkıs'a da Hatip bin Ebu Beltâ'yı gönderdi. Hatip mektubu alarak yola koyuldu. Hatip Mısır'a Mukavkıs'ın yanına gelince mektubu ona verdi. Mukavkıs okumaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Muhammed bin Abdullah'dan Kıptilerin kralı Mukavkıs'a selam ve hidayeti erenlerin üzerine olsun. ''Seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol. Sana iki kez haber veren Allah'a teslim ol. Eğer inanmazsan, kıptilerin günahı da senin üzerine olur. Ey ehli kitap! Sizin ve bizim aramızda eşit olan kelimeye gelin. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve O'na hiçbir şeyi ortak tutmayalım.'' eğer yine yüz çevirirlerse şöyle deyin, şahit olun biz muhakkak Müslümanlarız diye. Mukavkız şöyle dedi, eğer o bir peygamberse niçin kendisine inanmayanlara ve karşı çıkanlara beddua etmiyor? Hatip şöyle cevap verdi, sen İsa bin Meryem'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmıyor musun? Kavmi onu öldürmek istediğinde o, Rabbinin katına çıkana kadar onları helak etmesi için dua etmemişti. Müzik Doğru söyledin, sen hikmetli sözleri konuşan bir kişiye benziyorsun. Hikmetli söz konuşan elçisin diye cevap aldı. Hatip şöyle devam etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a çağırdı. Kureşse ona işkence etti. Yahudiler ona düşman oldu. Musa'nın İsa'yı haber verdiği gibi İsa da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi haber vermiştir. Tevrat ehlinin İncil'e inanmaya davet edildiği gibi o da bizi Kur'an'dan başka bir şeye davet etmiyor dedi. Mukavkıs, Hazreti Hatib'e ikramda bulundu. Dönerken, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hediye olarak Mariye ve Şirin adında iki cariye ve birçok elbiseler ve büyük hediyeler gönderdi. Elçiler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüler. Aradan çok geçmeden İran, Şam ve Mısır halkı İslam'a girdi. Bu ülkelerin krallarına elçiler göndererek İslam'a davet edilmişlerdi ve bu davet yavaş yavaş neticesini veriyordu.